Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, Ey ima edenler, ey müminler. Buradaki hitap, çok tatlı bir uslup var bunda. Önce ya geliyor. Uyarı. Yani ey dalgın olanlar. Kimler ama el silamını imadenler? Yani burada mevlam bizi bir uyarıyor, dikkatlerimizi çekiyor, arkada mevlam şöyle buyuruyor: Latet de kizul Yahuda ve Nasara evliya. Yahudileri ve Nasranileri Hristiyanları veli dost Edin beyiniz uyuruyor buradaki latte tehhiü neyi hazır Rabbim bunu ne ediyor yani bunu Mevlam yasaklıyor. Demek ki bir mümin Allah inan bir mümin yahudilerle rasanlerle dostluk buradaki dostluk sevgi anlamına geliyor severek, dost olmaması gerekiyor. Tabi alışveriş olabilir, komşuluk olabilir, hatta komşuluk hakları da vardır. Yine bir Müslüman kişi, grup, devletlerde Hristiyan yâdilerle bazı konularda ittifak edebilirler, müttefik olabilirler. Ama dost olamazlar sevmemek gerekiyor. Ve Allah Teala şöyle devam ediyor ayet-i kerimesinde ba Onların bazı bazısının yani onlar birbirinin dostudurlar. Onlar müminleri sevemezler. Onlar müminlere karşı dost olamazlar Mevlam buyuruyor. Bazen Zayıf oldukları dönemlerde e, çıkarı olduğu zaman yüzümüze gülebilirler ama gerçekte onlar müminleri sevmezler, onlar müminlere dost olamazlar. Onlar birbirinin dostu dular. Ve men Ve arkada merdiven şilab yürüyor. Sizden her iki herhangi bir kişi onları dost edinirse, onları severse şu innehu minhum. O da onlardandır böyle yapıyor. Allah korusun. Demek ki Hristiyan Yahudi dost edinen, onu seven, onları seven kişi İslam'dan çıkmış onlarla olmuş oluyor. İnnallâhe layehe dili kavme zalimîn. Ve Mevlam şirâh buyuruyor. allah Teala Mevlamız zalim toplumlara hidrat etmez. Mevlamı buyuruyor. Zalim. Peki onların her biri zalim mi acaba? Ee? Allah-u Teala yine buyuruyor. Kone-i Kerime'de. Ayet-i Kürsü'ne mi evreninde? esed Zâlik kâfirûne humu zâlimul elâ yürüyor. Kafirler zalimler de mevlanbürüyor. Zulüm yaparlar. İşkence yaparlar. Her ne kadar onda kendi aralarında, şey işte çağdaşlık tasarlar, insan haklarından bahsederler, gerçi kendi aralarında insan haklarını gözetirler ama onlardan olmayanlara karşı Müslümanlara karşı onların tutumu sürekli zulümdür, işkencedir. güçlü oldukları dönemlerden. İşte Avrupalılar da müstemlekelerinde, mesela Cezayir'de, Fransız Cezayir'de işte, İngilizler, Hindistan'da, yaptıkları zulümler, işkenledir, hep meydanladır. Mevla'nın bir zira buyuruyor Ali İmran Suresi ayet 119'da Seville Ha entüm ulayi Sizler ey müminler öyle insanlarsınız ki Allah buyuruyor Tuhibbulehüm onları seversiniz Vela yuhibbuleküm Halbuki onlar sizi sevmezler böyle buyuruyor Allah belabe ver Tabi Allah onların Rabbisi. Onları Rabbim yarattı. Allah yarattı. Yarat, Fakat Allah ta bize burada bildiriyor. Sizler öyle kişilersiniz ki iman müminler sizler onları seversiniz ama ve la yuhibbunekum onlar sizi sevmezler. yine ve lâmiz buyuruyor bakara suresi ayet 120'de sebebilla velen Allah, ankel yehud velen nesara melek Allah biliyor bunu konu keliminde velen terallah elbette elbette ki senden razı olmazlar seni sevmezler öyle buyuruyor Senden razı olmazlar, seni sevmezler. Anke, kimler el Yahudi ve lensara? Yahudilerde, Hristiyanlarda seni sevmezler, senden hoşnut, razı olmazlar elabiriyor. Hiçbir acaba bunlar Müslümanlardan razı olmazlar? Hatta tettebi'a milletahum, Allah buyuruyor ta ki onların milletine onların dinine girmeyince onların dinine tabi olmayınca onlar senden razı olmazlar, onlar seni oyarlarlar, böyle buyuruyor. Kuran-ı Kerim Allah kerami Celle Câliyor. Kuran-ı Kerim yalnız bir döneme ait değil. Allah Teala'nın son kitabı olması nedeniyle Kuran-ı Kerim elhamdülillah kıyamete kadar Allah kitabıdır, hak kitaptır, son kitaptır, geçerlidir hükmü. Ve her döneme bakar. İşte Allah Teala bizlere bu son ilahi kitabında böyle buyuruyor velen terda len kelimesi fiilimiz araya gelince bütün geleceği içine alıyor. Fakat olumsuzluk olarak içine alıyor. Yani ne Peygamberimizin döneminde ne ondan sonra kıyamete kadar Mevlam buyuruyor. Kıyamete kadar sen yani siz ey müminler Hristiyanların ya da Yahudilerin dinine girmeyince onlara tam tabi uyumsalamayınca, onlar sizden razı olmazlar. Onlar sizi beğenmezler. Onlar size işlerine aralarına almazlar. Mevla buyuruyor muhterem din kardeşleri. Peki ne yapmak gerekiyor? Allah büyürüyor. Kul Habibim Muhammedim sürekli yollara onlara inne hüdallahi hüvel huda, inne hüdallahi kesin olarak Allah'ın hidayeti hüvel huda ancak hidayet ancak gerçek hak yol hak din ancak budur. Allah büyürüyor. Ve akılda mevlam şöyle devam eder, atekermesinde, ehva ehum. Eğer sen onların isteklerine, onların teftiflerin şartlarına tabi olursan, cem ilmi. Bazı ilmi sayılım gerçekten sonra anluyor akıllısı. ilmi sana ilim gelten sonra Allah'ın emri bildirdikten sonra ayet sonra tabi olursan Mâ leke min veliyyin ve lâ nasîr Mevla buyuruyor. Bak. Demek ki Mevlam böyle bize buyuruyor eğer sen siz Müslümanlar onların isteklerine onların doyumsuz, sınırsız şartlarına tabi olursanız zaten demek ki Müslümanlar Hristiyanların ya da dinle tam girmeyince onlara tam tabi olmayınca onlar Müslümanlardan razı olmazlar. Yeter diyemezler. Eylül Hanım eğer onunla isteğine tabi olursanız o zaman size Allah tarafından ne bir dost vardır ne de bir yardımcı vardır. Demek ki eğer Müslümanlar Allah korusun Hristiyanlara ya da Yahudilere tabi olurlarsa onlar isteklerine boyun eğerlerse sürekli inançlarından, dinlerinden örf adetine taviz verirlerse Mevla onlar genişten razı olmazlar onlar geniş aralarını almazlar sizi sevmezler ama o zaman Allah korusun Müslümanlar Allah tarafından bir dost yardımcı olmaz yani Müslümanlar dünyada o zaman yalnız garip kalırlar Şimdi gelelim biraz da günü tabi koşullara bu tebdül kardeşlerim. Gerçekte her ne kadar Avrupa'nın bugün resmi ağızları açıkça siz Müslümansınız. Onun size almayız demiyorlarsa da fakat başka ağızlar vasıtasıyla bu sürekli gündeme getiriliyor. Küldü farkı deniyor. Başka değişik kemer kullanılıyor. E siz Müslümansınız diyorlar. Bizi uyum sağlayamazsınız diyorlar. Evet doğru söylüyorlar muhtemelenler. Allah bizi bunu haber veriyor işte. O haber veriyor. Bak Vela'nın buyuruyor. Velen terldi anki Yahudilerine sağır. Hatta tettbiya -te millete huyumak. Allah bunu haber veriyor. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey habibim Muhammed'im Allah buyuruyor. Yahudiler, Hristiyanlar, sizler onların dinle tam girmeyince Allah korusun tam bir putperes Hristiyan olmayınca onlar sarız olmazdı buyuruyor mevlam. İşte Olmuyorlar muhtemelen. Olmuyorlar. Siz Müslümansınız diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. Oyalama siyaseti bunu yapıyorlar. Peki acaba neden Türkiye tamamen dışlamıyorlar acaba Türkiye'yi? Yani kesin atıp gitmüyorlar birdenbire böylece. Yine bir kapı hafif aralıklıyorlar. İşte oldu olacak, oldu olacak bir Oyalama. Neden böyle yapıyor acaba? Bizim Türk milletinin şu son asırda ilkisi koparılmış milletten din kardeşlerinden yani yurtta sul cihanda sul bu söyleşiyle Türk milletinin içindeki bir amaç, ilke. Mahzat silinmiş, koparılmış. Komşumuz Yunanistan'ın bir ilkesi var, amacı var. Nedir bu? Tekrar Bizans'ı kurmak. Eski Bizans İmparatoru'nu kurmak böylece. Ve başkente İstanbul olmak üzere. Yunanlıların böyle bir amacı var. Ermenilerin amacı var. Doğu müzeyyatini alıp, Azerbaycan'ı alıp, büyük Ermeni kurmak. Yağdının bir amacı var. İşte Yunanistan Hristiyan dünyası arkadaşı almış Yunanistan. Avrupa'mı arkadaşı almış. Bunların ne amacı? Eğer Türkiye Avrupa kapısında oyalandırılmasa o zaman Yunanistan Türkiye ile muhatap oluyor. Hasım oluyor böyle. Yunanistan yalnız kalıyor. Eğer biz Türkler kendimizi kassak bir reç çeksek Avrupa'ya karşı onlar bize yalvarırlar. Özellikle Yunanistan yalvarır bize. Ama Avrupa'ya gelin diye bizi yalvarırlar böylece. Şey. Çünkü Avrupa kapısında bizlerden çok tavizler koparmaya çalışıyorlar. Ve bunların amaçları amaçları çünkü bugünkü Avrupa'ya göre, onun inancına göre, Bizans İmparatorluğu Hristiyanlıkta eş anlama geliyor. Bugünkü Hristiyan dünyasına göre Bizans İmparatorluğu efsanevi olarak bir Hristiyanlığın sembolü olmuş oluyor onlara göre. Bunların amaçları bu. Bir anası hortlatmak. Ne gerekiyor bunun için? Türkiye'nin zayıflaması gerekiyor. Türkiye'nin bölünerek parçalanması geliyor. İşte Avrupa parlamenterleri o politikacılar, siyasiler diplomatlar ne diyorlar? Kürusan kelimesini kullanıyorlardı. Yani Türkiye bölmek, parçamızı yurtmak böylece. İngilizler, Fransızlar bir dünya harbinde İstanbul'u işgal ettikleri zaman Rum Fener Patriği Patrikhaneye bir barına bayrağına çekmiş ünlüler. Çekmiş. Ve yine o günkü Rum Feneri Patriği Avrupa'ya gidiyor. İngilizlerle, Fransızlarla kulisler yapıyor. Çok uğraşıyor. Türklerin başkentinin İstanbul'un dışlan taşınması için uğraşıyor. Neden? Çünkü amaçları ileride İstanbul'u başkent yapmak. Bir kurmak amaçlar. İşte bir dünya savaş dönemi deki Rum Fenala Patriyotları. İstanbul işgali orayınca ince, patika neye biraz bayrak çıkıyor ve Fransızlar İngilizlerinde Türklerin başkentinin İstanbul'dan anladır taşlanması için çok uğraşıyor, kuruş yapıyor böylece. Ne yapıyorlar peki bunlar? Tabi önce Kıbrıs'ı tanıyın. Sonra askeriniz çekiniz. Olmazsa sonra Kıbrıs olup gelecek. gidecek. Bitecek miyiz bu tavizlerle? Yok hayır. Bitmez. Sonra Ege kıta sahamına gelecek. Adalara gelecek. derken patrik meselesi. Patrik meselesi. İstanbul'daki, Fener'deki Rum patriği, Ortodoksların patriği. Yunanistan, Ortodoksların da en koyu olduğu bir din devleti Yunanistan. Peki Yunanlılar acaba bu patriye Yunanistan davet etmiyorlar? Atina'da mesela niye onu almıyorlar? Atina'ya almıyorlar öyle. böyle? Hayır almıyorlar. Yine Yunanlılar bütün Hristiyan dünyası niye bize baskı yapıyorlar? Hey bir da Rum okulu açılması için Papaz okulu açılması için yani dünyada başka bir yok acaba? Hayır. Amaçları bir an devletliğine tekrar kurmak muhterine bakınız. Yani sanki yeryüzünde papaz okulu açacak başka hiçbir yer kalmış yeryüzüne kalmamış böyle. İlla ki heybili adayı olur. Heybili adayı olur böylece. Patriği İlla ki İstanbul'a kalacak. Onu onlara başka değil, böylece. Tabi bu arada ona yulusi Arası bir hal tanımak istiyorlar. Allah korusun zaman gelecek, Vatemin şu olsun, bu olsun diyecekler. İşte Hristiyan dünyasının bir amacı var. Kardeşlerim böylece. Onlara ne taviz versek onlar doymazlar, doymazlar efendim. Tabi aynı zamanda ahlaki çöküntü. İşte kadın haklarıdır, şunlardır, bunlardır. Efendim ne diyor bazı bizim sah Müslümanlarımız? İşte Avrupa Birliği'ne girersek işte insan haklarına saygı olur da, işte bazı hakam el zaten. Hiçbir şey yapmazlar efendim. Yani Müslümanlara karşı onların en küçük bir müsamahası, hoşgörüsü olmaz Müslüman'a karşı şimdi Çünkü onlara, insan hakkı kim onlara göre kardeş? amaçları Türkiye'yi parçalamak, bölmek böyle. Hatta Ege-Sahir, Antalya'yı almak amaçları Türk devletine Orta Anadolu'ya hapsetmek. Türk devletini. Günümüzde bir de şeyi çıkardılar. Diyalog diyerekten böyle şey. Yani Hristiyanlarla Yahudilerle bir araya gelme bir ortak noktada sanki buluşma birleşme gibi. Peki bu nereli çıktı acaba? İtalya'da Vatikan vardır. Başında Papa vardır. Katoliklerin din lideri. Bu Papa'nın altında bir meclis vardır. Kardinaller meclisi diye. İşte oradan çıktı bu mesele. Hristiyan misyonerler rapor veriyorlar Kardinal meclisine. Hristiyan yaymakta onların karşılaştığı en çetin mesele şuymuş Hristiyan ismi alınca Müslümanlar korkuyorlar yani onlara kafirler diye korkuyorlar bunun için önce Hristiyanlığın öyle korkuyor bir şey olmadığı onun da bir hak din olduğu bu izlenimi Müslüman'a vermek için ne yapıyorlar işte bu Vatikan'daki Kadriyalar Meclisi kararı alıyor. Papalı tabi bunu uygulamaya koyuyor. Ve dünyanın bazı İslam ülkenindeki bazı kişileri, yani kime anlaşabilirler, kimlerin böyle bir çevresi varsa, medresi falan varsa, onları işte Vatikan'a çağırıp işte böyle bir diyalog, yani yaşayalım derlerden Peki ama Hristiyanlar ne yapıyorlar muhtemelenler? Evet onların diyaloğunu yapan zavallı bazı Müslümanlar bunu yayınlıyorlar böyle, böyle bazen böyle balon yormuş kiramlara sanki bir iş yapıyorlar. Halbuki Hristiyan dünyası ki bundan bahsetmiyor ama bahsetmiyorlar muhtemelenler. Hristiyanlar durmadan haro -har çalışıyor misyonerleri. Müslümanlara bozmak için, İslam ahlakını bozmak için ve Hristiyanların bir amacı vardır. Önce İslam inancı yıkmak, İslam yaşantıyı yıkmak ortadan. alaka kaldırmak vardır. Bunun için bize Mevla buyuruyor, Tekrar etiklerimi okuyorum. Suriye Bakara'da ayet 120'de. Bize Mevlam buyuruyor. İse bila velen terda ankel Yehudi velen Nesara. Yani buradaki anke Peygamber Hitap Allah buyuruyor. Habibim Muhammed'im senden. Dolayısıyla ümmetinden, müminlerden, Yahudiler, Hristiyanlar, kesinlikle hiçbir zaman razı olmazlar. Hatta tettebiyat milletvehüm taykonların dinine girinceye kadar. Her ne kadar ülkemizde bazı medya grupları böyle yani sanki dinimizde, çağımızda sanki çağda din modası geçti gibi bir hava esirmeye çalışsalarda bugün Avrupa katı koyu dincidir muhtemelenler. Yahudiler katı koyu dinci onlara hele Amerika, benziyor. Hele Amerika. Şu andaki Amerika bilhassa. Bu şunun bulunduğu Amerika ki Ortodoks Hristiyan'a kurduğu bir kulübün üyesi kendisi de dünyayı Hristiyanlaştırmak için öyle harır harır çalışıyorlar. Onlara göre Hristiyan olmayanların yaşam hakkı yok onlara göre. Yani Müslümanlara işkence yapmak, zulmetmek, onlara göre sanki onlara silahı var, giriyorlar. Halbuki İslam dininde, İslam dininde mesela herkesin bildiği bir tarih örnek vereyim. İstanbul'un fethi, bir anasının yıkılışı, çıkışı. Zaten koflamış onda Bizans. Ahlakın çökmüş Bizans. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ki Peygamberimizin nimel emir, emira dediği kişi. Yani Peygamberimizin ne güzel emir kumandan diye övdüğü bir kişi Fatih Hazretleri. E tabi hiç kuşkusuz Peygamberimizin övdüğü bir kişi de bu övgüye layık olur tabi ki. İşte koca Fatih Hazretleri ki o dönemde onun karşısında çıkan bir gücü yok Fatih karşısına. En büyük devletin, en büyük ordunun başında kendisi. İstanbul'u fethettiği zaman dileseydi patikaneyi yıktırırdı. Patriği zorla İslam'a davet eder Hatta öldürebilirdi, kiliselere yerle bir etrebilirdi, Hristiyanları zorla Müslümanlaştırabilirdi. bilirdi. Ama yapmadı Neden yapmadı? Çünkü dinimizin geriye budur böylece. Bir Hristiyan zorla İslam'a getirilmez, bir yadı İslam'a zorla getirilmez. İşte Müslümanlar en güç oldukları dönemlerde de, Hazreti Ömer'in döneminde de, dönem döneminde de, Osmanlı döneminde de, ve Fatihistan'ı fethettiği zamanda da, Müslümanlar, o kadar güçlü, kuvvet oldukları halde, bir tek kirseyi yıktırmadılar. Bir tek papazı, Tabii savaşanlar bunun işine kalıyor. Bir tek papazı öldürmediler. Yine İslam'a göre savaş esnasında bile kadınlar öldürülmez. Çocuklar öldürülmez. Silahsız halk öldürülmez. Eğer bir Müslüman askeri savaş esnasında bile bir Hristiyan'ın papazını öldürürse, o papaz savaşmadığı halde, o asker Allah katında ve hükme suçlu oluyor. Yine bir Müslüman askeri savaş istihazında savaşa katılmayan bir kadını öldürürse, çocuğu öldürürse ve silahsız bir kişi öldürürse, suçlu oluyor. oluyor. Bakınız, bugünkü Hristiyan'ın dünyaya bakılmaktır şehirler bombalanıyor evlere basılıyor böyle kadınlara çocuklara yaşlılara hastalara silahsız halka en korku işkenceli yapılıyor şu çağımızdan biter. çağımıza bunu da yapılıyor böylece Müslümanlara bakalım böylece işte Fatih'in bu kadar hoşgörüsü aslında İslam'ın hoşgörüsü çünkü Mevlam buyuruyor Korya-i Kerim'inde. Esselamillah. <gülüyor> Lekum din hüküm ve lide Mevlam buyuruyor. Senin dinin sizin olsun. onu öyle deyin. Şu ayet amaçlar kul geliyor. Abi Muhammed öyle deyiniz. Ey Yahudi, ey Hırsiyan, ey müşrik. Senin inancın, dinin senin olsun. Benim dinim benim. Sen dinini dilediğin gibi yaşa. Ben de yaşayacağım ben yaşayacağım. Onlar ellerine fırsat geçirince güç olduğu Kur'an'da onlar Müslümanlara hayattaki tanımıyorlar ben yaşayacağım. Halbuki Müslümanlar en güçlü ve dünyada tek güç olduğu zamanlarda da Allah emri kitab hükmünü böyle übür Allah'ın mütevrem kardeşlerim. Şimdi biraz da gelelim inşallah. Yahudilerin mesele gelelim inşallah. Yani bugünkü Avrupa'nın, Amerika'nın demek planının biri nedir? Onlara göre Hristiyanlıkla eş anlamda gelen Bilans evlerini yeniden kurmak amaçlara bulmadı. Adım adım oraya gitmeye çalışıyorlar işte böylece. Ya oraya gelince Allah Teala Rabb şöyle buyuruyor: Maide söyle ayet 82'de. İstina billah. Le teciden ne? Eşedene adabeten. Le teciden Elbette. Kesinlikle göreceksin, bulacaksın ki eşeddenaz adavetten düşmanlık bakımından insanların en katısı kimlere? Dilli Amölül Yahuda veli eşek. Dillizin Amölü İmader müminlere karşı inanan Allah bir diyen konuşmalar olan müminlere karşı insanların en kat düşmanı kimdir? El-Yahude Yahudiler ve el ya. Ondan sonra ve müşrikler geliyor. Kadar. Demek ki Yahudiler Müslümanlar karşı en katı düşmanlar Yahudiler. Şimdi bugün bir daha bir günümüze buna bakalım muhterem kardeşlerim. Tabi Yahudiler bugün yapmakta olduğu soykırımı Başka zulüm işkence, evleri havadan bombalıyorlar, dozeler yıkıyorlar evleri, insanın üstüne yıkıyorlar böylece. Çoluk çocuk, okula giden kız çocuğunu, İstanbul askerleri vurarak öldürer böyle, göreve göre bile bile böyle. Kız çocuğu, ufak kız çocuğu, okula gidiyor onu kızının oluğunu bile bile göre göre elleri siyahları şey taratıyor baktığında Yani kadın, erkek, hasta, yaşlı, bebek demeden evlerini yıkıyorlar, aç bırakıyorlar, suzu bırakmaya çalışıyorlar. Bu işkenci yapılıyor. Eğer bir Müslüman ülke, bir Müslüman ülke, o ülkede yaşayan Hristiyan azımlığa ya da Yahudi azımlığa bugün İsrail'in yaptığı işkencenin, zulmün, baskının milyarda birini yapsa ne olur acaba? Bırakalım bir azımlığa bir kitleye de bir tek Yahudi'ye, bir tek Hristiyana Hristiyansın diye Yahudüsün diye Müslümanlar bir şeyin kalksalar dünya ayağa kalkamadır. İnsan haklarıdır, şunlardır, bunlardır, evrensel, halkla, hukukla, şunlar, bunlar ayağa kalkarlar. Bakınız, İsrail her gün durmadan, durmadan böyle kan döküyor. Kana doymuyor böylece. Bebekleri öldürüyor. babasının yanında çocuğunu öldürüyor ana kocamdaki yavruyu öldürüyor, bebeği öldürüyor böyle. İslam tutukluyor. Nereye götürdü? Belediye. Yapıyor. Bugün ne Avrupa'nın, zaten Amerika zaten o yavdan daha aşağı, zulüm baskıda, bugün Avrupa insan haklarına o kadar saygılı görünen, kuzu postuna görünen, buyrunan Amerikan, Avrupa'nın hiç kılık kımılda hiç ama hiç sesi çıkma hiç böyle işte peki Yahudiler niye bunu böyle yapıyor acaba şimdi biliyorsunuz bir siyonizm var siyonizm Siyonist deniyor böylece işte bugünkü Yahudiler bu siyonizmi benim sekre için ve bunların amacı da bugün Yahudilerin amacı da Siyonizm olduğu için bunu yapıyor adamlar. Peki nedir Siyonizm? Ne demek? Ne anlama geliyor? Kudüs'te bir dağ var. Kudüs'te bir dağ, tepe. Ne büyük dağ diye tepe var Kudüs'te. Bu dağın ismi Siyon. Dağın ismi Siyon. Hayat-ı Süleyman peygamberdi biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri o peygamberliği döneminde o Siyondan üzerine bir muhabbet yaptı. Onun üzerine. Ve Süleyman Aleyhisselam Hazretleri o günün koşullarında dünyayı hakim oldu kendisi. Peygamberdi. Olur da Rabbim o gücü verdi kendisi. Meryem verdi. Çünkü bütün cinler o emrindeydiler. Evet kuşun emrindeydiler. Yel hava onun emrindeydi. Böylece. Alır askerini hava uçurup götürür böyle. Götürüyor bunları. İşte Yahudiler ne yaptı Yahudiler? Ön üstüne gelelim inşallah. Peki bu mabet ne oldu sonra? Tabi Hz. Semih Aleyhisselam peygamberdi. Hak peygamberdi. Allah dostuydu. Ama insano tabii o da öldü. Onun ölümünden sonra yadiler çok azdılar. Allah tanımadılar. O dönemin peygamberleri ki dani Aleyhisselam'dır, onu tanımadılar. Yani isyan ettiler bunlara. Çok kan döktüler. Kargaşa yaptılar. Fitne çıkardılar. Tabii bu da adetullah. Gayetullah dokundu. Milattan 700 miladi 720 yılında Asur hükümdarı Butin Nasar Kuruş'a e geldi ordularla. tam işgal etti. O kadar çok yağdırdı öldürdü ki Kuruş'ta Kuruş Kudüs soğuklarında kan akmaya başladı. Ve sağ kalan 70 bin yağ diye alıp onları Mabil'e götürdü. Ve kurusu, her yaktıydı Kudüs'ü, o Sion dağındaki Mabil'i de yıktı bir etti. Asur hükümdarı, asar, hatta müşrik tanımak, o da kafirdi. İşte Yahudiler, sağ kalan Yahudiler, Mabil'de esir yaşadılar. Köle oldular. Asurlulara. Bu tam 70 yıl devam etti. Allah'ın kahri gazabıydı bu onlara. Tabi Allah ta dilerse mevlam böyle daha azın kafiri evbinalda muşahat eder bedeşe. İşte asrullarda müşrik müşrikideler, Onlara mümin değillerdi. Ama Allah onların eliyle Allah Teala la Allah da ceza verdi Allah'ın kahrına. Vardılar. Tam 70 yıl Bağdat'ta esir, köle olarak kaldı. Arkadaşlar. Aşağılanmış olarak. Ağır işe çalıştılar öyle kaldılar. Sonra, Butun -Nasar, Asur hükümden ölünce, İranlılar, Asurlara saldırırlar. Ki o zaman İran'ın başında Keyhüsra vardı. Asurlara saldırırlar. Bağveti tam fetettiler, oradaki esirleri kurtadılar. Onlara Allah merhamet verdi ki yağlarının demek ki artık günahı af oldu. Ta bir nesi gitti, Yenisi geldi bedene geldi ve bu İran hükümdarı ki yüseb, yeniden imar etti oraya parçadı ve Siyan Dağı'na yine Hz. Muhammed aleyhisselamın mağbideinin yeri yaptı banış. Yine Yavdiler kulise toplandılar. Fakat Yavdilerin doğasında sürekli bir fitne, hareketlilik böyle bir, birbirine dalaşma, kavga vardır. Tabi şu anda düşmanları dışı olduğu için birbirine uğraşmıyorlar. Yoksa Yavdiler kesinlikle boş duramazlar bunlar. Onlara Rabbim Zekeri Aleyhisselam'ı gönderdi peygamber olarak. Oğul Yahya Aleyhisselam'ı gönderdi Mevlam. Hıysa Aleyhisselam'ı gönderdi. Yahudiler, Zekeri Aleyhisselam'ı bir ağaçlarına saklamışlar onlardan ağaçlarına kestiler. Yahya Aleyhisselam'ı da koyun keser gibi boğaz kestiler. Ve Hıysa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Onlardan kaçtı, gizendi. Ve sonunda tabi İsa Aleyhisselam'ın zannı ile ona benzeyen birini ki Rabbim benzetti yudayı şikayetlerine İsa Aleyhisselam'ı onu asıp çalmaya geldiler. allah Teala İsa Aleyhisselam'ı diri olarak öldürülmeden göğe kaldırdı. Yağlılar bu şekilde tekrar azınca bu defa onlara Rabbim o günkü Roma, Roma devletine başlarına bela etti Mevlam Tabi o günkü Roma devleti Müslüman değildi, müşrikti onlarda onlar bu Allah Allah'tan onların başına bunu bela etti bunun yüzden Roma devleti kulise geldi yeni baştan kulisün tam başta yaktı yurttılar böyle. yağları kılıçtan geçirirler çoluşları kadın demeden böyle. kılıçtan geçirirler başlarını kestiler yine kurursa kan aktı ve yine bu Roma askerleri Sion dağındaki mabedi yine gittiler egretle bunlar ve Roma imparatorun o günkü emriyle Kudüs'te ve Filistin'de bir tek yağdı bırakmamak şartıyla sakanları hesad aldılar. Bunları dünyanın çeşitli dağıttılar bunlar yani Roma amacı kalan yağlı artık oyunkü koca Roma import içerisinde eri bitsin. Yani yağdiler, insanlık için bir fitne olacağını sezmiş onları. Bunları tamamen eri bitmeleri için bunları dağıtmış. Onları. İşte yağdiler aşağı yukarı bu Roma katliamından sonra 1800 sene kadar böyle dünyada değişik kaldılar böyle. Farklı ülkeler orada, burada, oradan sürgün, buradan sürgün, orada soy kurumu, burada katliamlar. Tabii en çok bunlar Osmanlılara sığındılar. Osmanlılara sığındılar. Hatta İspanya'da bir ara çok muazzam katliamalı Yahudere karşı Osmanlı olarak kucak açtı. Onlar Osmanlı'nın çağırdı bunları. Ama tabi nankör millet bu sonra tabi işi işte daha başlayışı çeviriler bunlar. İşte 19 asrın sonlarında bu defa Yahudi arasında bir fikir ortaya atma başladılar. Bazı Yahudi yazarlar kitap kitabazlar tekrar Sümanistan'ın zamandaki gibi o Siyan Dağı'na Hazreti Siyaman'ın mabedini yapmak. Bunun için de bütün Yahudilerin, dünyada dağılan bütün Yahudilerin Kulüs'te, Filistin'de toplanmalarını ondan sonra, toplantıdan sonra o Siyan Dağı'na Siyaman'ın mabedini yapmayı bu şekilde dünyaya hakim olmayı amaçladılar böyle. Yani yalnız orak toplum ve kurma değil amaçları böylece. Amaçları arz-ı mevu denen yeri. Onlara göre. Yani Filistin'in tamamı ve bu arada tabii kuzeyde de Türkiye için alıyor. Gab bölgesini içine alıyor. Bilhassa Urfa'yı. İçine alıyor. Adana'yı mesleği içine alıyor. Bu belgeyi içine almak üzere bir yani büyük Orta Doğu denen Orta Doğu hakim olmak ve sonra bütün iyi hakim olmak ve bütün insanları yadır eski köle yapmak. İşte Siyonizm bunlar deniyor. Efendim. Yani bu amacı taşıyanlara Siyonizm Dönü'nü Peki bunlar ne yaptılar bunlar? İşte ilk Siyonist Kongre toplanması 1897 yılında oluyor muhtemelen kardeşlerim. Bu tabi Siyonist Yahudiler bütün dünyadan bir araya topluyorlar. Bir kongre yapıyorlar. İkinci kongrede Yine karar alıyorlar bunlar. O günkü İngilizler, İngiliz devleti de bunlara tam yardımcı oluyor. Ne de yardımcı oluyor? Çünkü İngilizlerin de amacı Osmanlı devletini yıkmak, parçalamaktı. İngilizler bakıyorlar ki ilerideki zaman enerji dönemi olacak böylece. Tam makinleşme başlıyor araçlara başlıyor, motor araçlara başlıyor, uçaklara başlıyor, gemilere başlıyorlar böyle yakıta çalışmaya. Ee, Petrol ortada olduğu için eğer İngilizlerin o zaman İngilizler dünyanın süper gücü. Eğer Orta Doğu Osmanlı'nın hakimeden kalırsa Osmanlı geleceğin tek süper gücü olacak. İngilizler amacı Osmanlı'yı bölmek, parçalamak. Buna güçlü yetmeyerek başlarına işte Dünya Yahudiliğini de İngiltere eline alıyor. Onlara destekliyor. Siyonist İngilizlerden destek alıyorlar. Ondan yardım alıyorlar. Bunun üzerine Siyonist lideri Türkiye'deki Hağam Moşeyi de yanına alarak İngilizlerin de tavasutu aracı ile zaman Osmanlı hükümdarı görüşse Allah rahmet eylesin Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ından razı olsun Allah rahmet eylesin nur olsun inşallah İslam'ın son halifesi olur aslında İslam'ın son hamisi Müslümanların böyle gayet geniş görüşlü basirete açık bir kişi kendisi işte Siyonistlerin lideri Türkiye'de hahan başında alarak İngilizler aracılığıyla ile Abdülhamid randevu alıyor. İstanbul'a geliyor. Ve Abdülhamid Hazretlerine çekte bulunuyor. Bize diyor 3-4 milyon Yahudi edecek kadar Filistin'de bize bir yer verirsen diyorlar bu yerin değeri neyse fazlasıyla katka bunu fazla payı ödeyeceğiz hem altına da karşılığı bunun dışında o zaman Osmanlı Devleti'nin dışında çok borçları varmış Osmanlı Devleti'nin bütün borcunu ödeyeceğiz Osmanlı diyorlar maddi yardım yapacağız ve çok şartlar koşuyorlar ve çok yalvarıyorlar. Filistin bize toprak satar mısın diye Tabii Abdüramit Hazretleri Allah ondan razı olsun basit açık 50 her kişi Allah'ın salih kişi kişisi Siyonistlerin bu tabii amacını bildiği biliyor kendisi Allah'a diye bahsettiler orası benim değil milletimin diyor milletimi çakılday satamam ben diyor. Nasıl benim karşıma geleni ben teklif ederken onları azarlıyor, öfkeleniyor, onları kovuyor huzurundan. Peki iş kapanıyor mu? Hayır kapanmıyor. Artık Yahudiler bu Siyonizmi yani Yahudiliğin dünya hakimiyetini kurmak için artık bunda kesin karar almışlar yemin etmişler bu işi başlamak için. Abdülhamid ha hazretlerini aşamayınca o hayattayken de bu işi yapamayacaklarına bilir için Bu dafa ne yapıyorlar? Bütün güçleriyle İngilizler Devlet'e tam böyle birleşerek Abdülhamid'in aleyhinde propaganda başlıyorlar. ilk bakışa başlıyorlar. Deryan'dan Hazreti Abdülhamid de, o da ne yapıyor muhterem kardeşlerim? Yahudiler gizlice Filistin toprak alamasınlar diye Filistin'in bütün toprağını devletleştiriyor. Saraylı malı yapıyor halkına. Ve emir veriyor Filistin'deki valiler, halkıdaki görevlilere bir tek Yahudinin oraya göğül etmesine izin vermeyin diyor. Tabii her zaman da devletin hain vatandaşları vardı. Hedret vardır onları böyle. Yani düşmanla iş birliği yapacak böyle alçaklar her zaman vardı iş O zaman da varmış, şimdi vardı, yarın da olacaktır bu. Böyle gider bu. İşte bu Siyonizm teşhihatının yahudileri tabii Özel şirketler kuruyorlar. Prens kaynaklarına sağlıyorlar. Böyle muazzam para. İngiliz'den para yardım alıyorlar. Hatta Rus'tan yardım para alıyorlar o dönemde. Bunlar ne yapıyorlar? Abdülhamid Han Hazretleri'nin karşılıkları. Ki jantüde şunlar bunlar. Bunlar tabi temasa geçiyorlar. Bu şekilde gizli kulüplerde, gizli localarda... Bu arada Türkiye Rumlar da Ermeniler de her gün böyle gizli gizli faaliyetleriyle ne yazık ki o günkü bazı Türkleri aldatıyorlar. Aldatıyorlar ve tabi sonuçta başarılı oldular kendileri. Çünkü İngiliz devleti başlarında bütün casuslarıyla böyle faaliyette Yahudiler parayı açmışlar. Her imkanları ortaya koymuşlar böyle gizli bir beyin yıkaması gelen orduyla İstanbul'a gelen ordu tabi kuşatıyor İstanbul'u ve İslam'ın en son halifesi ki gerçek halifesini tahtı indiriyorlar muhtemelenler. Taht indiriyorlar. Peki sonra ne oldu? İttihat Terakip Partisi işte o zaman iktidara geldi kardeşler. Bu iddia par terakki parisinin kurduğu hükümet kabinede 3 tane Yahudi asıllı kişi bakan oluyor bakımda. Yani Azınlıklar devlet başlıyor böyle. Alıyorlar. İşte bu 3 bakanın Yahudi bakanın bakanlar okuruna aldıkları karar gereği filin toprakları devlet mülküden çıkarılıyor ve satışa sebep bırakılıyor. İsteyen az oradan mal alabilir diyorlar belirce. Ondan sonra Yahudi akını filistana e başlıyor. belirce. Yani çok ucuza. İngilizlerin konsolukları yardımcı oluyor bunlara. Orada kurulan, kurulan yağdı sivil yardımcı oluyorlar ve Yahudiler böyle oraya gelmeye başladılar belirce. Da bu arada bir de bir dünya savaşı çıkıyor. Bir dünya savaşında İngilizler biz işgale edince İngilizlerin idaresinde, korumasında, himayesinde fil ya Yahudiler oraya serbestçe gelmeye başlıyorlar. Ve 14 Mayıs 1948 yılında Filistin Devleti resmen kuruldu o Kuruldu. Tabii Amerika da bu defa devreye girdi. Tam onların e, arkasında destekçisi oldu. İngiliz zaten bu işin, başına bu işi yürütme başlamışlardı, oldular. Peki sonra muhtemeler tabi yağı devleti 48 yılında bir kuruldan tartan beri sürekli komşularından toprak işgal etmedi. Böyle. Her savaşta bir işgal diyor, her işgal diyor, Çünkü böyle genişlemede, genişlemede, genişlemede böyle. Siyonizmi genişlemede. Mesela Irak, Saddam Hüseyin zamanında kuvvete girdi. Tabanı onu etmiyoruz. Yanlış yaptı, hata etti. Yapmaması lazımdı. Ama ne oldu? Irak ordusu kuvveti işgal edince, efendim demişti bir devreye girdi, Amerika girdi, şu girdi, bu girdi. Savaşla, silahla Irak ordusu kuvvetten çıkarıldı peki aynı kanunlar, kurallar İsrail ne işlemiyor? İşlemez bu bu. Çünkü Siyonizm öyle dünyaya sarmış ki örümcek al gibi sarmış ki bugün Amerika bile İsrail'in avucundan. Basında birçok yerler İsrail elinde. elinde. Peki şimdi ne yapmış bunlar sevgili kardeşlerim? Amerika'da bulunan bir Ortodoks Hristiyanların bulunduğu bir gizli kulüp. Tavşan gibi tabii. İşte Siyonizm onlar beni yıkamış. Orta Doğu'da Müslümanlar bulunduğu sürece ve buraya hakim olmalı sürece ise gökten inmez dünyaya diye. Bizi yardım ediniz diyorlar. Müslümanları aslan kesteyelim, yok edelim. Büyük Orta Doğu'yu, yani Siyonizmi Orta hakim kalalım. Ki Türkiye'nin bazı kısımlar buna giriyor. Buna giriyor. Muhteremler. Onu da İsrail işte. İşte İsrail yutacağı yokma kendini yutuyor belli. Hangi lokma çetinse biraz Irak gibi çetinse belki kendisine yutacak tabii Amerika saldırıya müteberiş. Saldırıyor. Öndeki engelleri yıkıyor böylece. Şu anda Amerika Ortadoğu'ya, İslam ülkelerine muazzam dehşet saçıyor, korku saçıyor böylece. Kimse hazır aşamıyor böylece. Tabii şimdi onların planı bu şekilde böylece. Onların planı bu şekilde. Yani büyük Ortadoğu aslında Siyonizmi kurma çünkü Yahudi inancına göre Allah esas Yahudi insanları yaratmış. Diğer insanlar allah Teala sanki onlara göre Yahudi'nin yarana yaratmış. Yani bir koyun, keç, inek, sığır, manda, deve. Nasıl ki insanları yarana yaratılmışsa Yahudi'nin inancına göre de diğer bütün insanlar yani Hristiyanlar dahil, Müslümanlar dahil, bütün insanlar sanki Yahudilerin yararına yarattığı bütün insanlar. İşte Yahudilerin amacı Orta ya tam hakim olmak. Tabii bunun için bilhassa bizim Galp bölgesi Fırat Dicle çünkü su önemli. Su önemli olduğu için ne yapmak istiyorlar taburada? bu yani orada güya bir Kürt devleti. Ama Hristiyanlar Kürt devleti kurmak istiyorlar ki böyle küçük küçük parçaya bölsünler ki yağdını hep yutabilsin kolayca. Yani Türkiye'yi küçültmek istiyorlar. İşte bir tarafta Avrupa, muhtemelen kardeşlerim, Bizans'ı hartıtmak istiyorlar böylece bak. Amaçları İstanbul yine başkentleri olacak. Bizans'ı kurmak istiyorlar böyle. Onlara göre binas Hristiyanlığınla da eş anlama geliyor. Efsane bir Hristiyan bir anlamına geliyor. Hristiyan dünyasına göre. Diğer yandan da Amerika ve Siyonizm böylece. İşte Orta Doğu'da kan kuşları böylece. İslam'ı yıkmak, Hristiyan'ı yaymak, Müslümanları böyle korkutmak, sindirme asma, kesmek. Bugün durumda Peki biz ne yapıyoruz bu zamanda muhterem kardeşlerim? Şimdi tabi bir Arap ibaresi vardır. El-Abdü bir bir vallahu yukadir. Kul tedbir alır. Kul planlar, proje yapar. Yürürlüğe, uygulamaya bunu koymaya çalışır. Ama takdiri neyse Allah'ın takdiri Ne olur. Yine Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde ve mekeru ve mekerallah mevlam buyuruyor. Ve mekeru miktir hile gizli gizli planlar proje yapmak, böyle sinsice hareket etmek insanlar böyle yaparlar Mevlam buyuruyor. Hırsiyan da, Yahudi de, müşrik de İslam'a karşı böyle sinsi sinsi planlar kurarlar, saldırıya geçerler Efendim işte terör mürreş şunlar bunlar böyle bir takım bahaneler. Mesela Irak'ta bazı başları kesiliyor. Kesen kim belli mi yok değil muhteremler? Aynı oyun bir zamanlar Cezayir, sahneye Cezayir'de sahneye konuldu. Cezayir'de sahneye konuldu. Aynı şeylere böyle, bir zamanlar efendice. Cezayir'de Müslümanlar kaçlarına seçimi Amerika halka ayaklandırdı. Amerika'da adamları ortaya bir tabii. tabi. Orada koydurdu. Orada ne oldu? İdareye el koyan kişiler Müslümanlara kesiyorlar. Ondan sonra efendim bunları Müslümanlara kesti başlarına kesti. Bu temin karıştırım. Savaşta baş geçmek şart mı böyle Nereden çıkıyor bunlar böylece? Yani Müslümanları barbar göstermek için, Müslümanları göstermek için kendileri bir baş kesiyorlar. Efendim bunu tabi hüzeye alıyorlar. Ne yapıyorlar? sizlere veriyorlar bunları. Efendim işte Müslümanlar başkeser. Hayır kaynı Neye başkesin Müslümanlar? Savaş Savaş olur tabi. Şimdi tabi Avrupa'nın planı bu muhtemelen kardeşlerim. E, Siyonizm planı da bu. Amerika'da siyadının tam 100% destekçisi Amerika'da. Tabi o anda kendi çıkarında petrol el koymuş oluyor. Önce Avrupa'ya bakalım, muhtemem kardeşlerim. Bence tabi Allah alem her şeyi bilir. Avrupa'nın geleceği yok muhtemem kardeşlerim. Avrupa bitti artık, bitti Avrupa. Yani Avrupa Birliği, efendim bir yeni güç olacak, işte ekonomik olarak bir güç olacak, dinsel güç olacak, süper güç olacak. Bunlar hayal, bunu muhtememde. Avrupa'nın işi bitti muhtemem, bitti şey. Allah Teala bir toplumu her ak edecek zaman onların neslini keser Mevla. Avrupa'nın nesli kesildi. Allah Teala Nuh kavmine her ak edecek zamanlar 40 sene onlarla doğmamadı pek pek nadir böyle. Olmadı, nesli kesildi bunlarda. Avrupa'da böylece. Avrupa'dan nesli kesili muhteremler. Avrupa'da ala bitti. Yani hayvansal bir hayat böyle şey. Evet. Hayvansal bir şey. Ne diyorlar? Yani Türkiye'de İslam'ı yıkmak için ama zina serbest olsun böyle. Fuiz serbest olsun, şu olsun, bu olsun böylece. Şey. Başörtüsü yok, o yasak olsun. Hani insan hakları, hani inanç özgürlüğü nereden, nerede pek alıyor böylece. İki yüzlüdük böyle. İki Ama Avrupa'nın işliği işte bitti muhtemelen kardeşleri. Zaten genelde bir afat gelir ikincisi tam değilse üçüncü afatta iş biter böylece. Budur böylece. Ne oldu Avrupa'da? Bir dünya savaşı Avrupa'da çıktı. Kendi aralarına yani işte Hırsiyanlık kendilerine böylece. dünya savaşı Avrupa'da kendi aradan çıktı böylece. Çıktı böyle Tek şey. Peki onlar işte beraberlik vermiyorlar Yok hayır almasın Öyle 20 ortadaki, bir an olmaz mı böyle şey? Üç kardeş muhtemelen. Üç kardeş ortak olsunlar, geçinemezler muhtemelen. Allah insanı hal vermiş ki her insan yalnız kendine çalışır muhtemelen. Niye çıktı bu komünizm dünyada? Çünkü milleti hakkı vermeyen insanlara haber eşi. Kimsenin hakkı yok. Herkes çalışacak, köle gibi çalışacak. Niye çalışsın, boş çalışsın? Filasın kendine çalıştır. Bu işler Avrupa'da işte bitti, modern karıştıran biler. Evet. Bugün Avrupa'da katı, radikal bir Hristiyanlık var böyle. Resmi ağızlarında böyle. Katı bir Hristiyanlığı böyle, Hristiyanlığı böyle. Hristiyanı yayma, bir teşkilatları Yardım teşkilatları, şunlar, bunlar böyle diyalog altı altında, yeraltından bu kadar çalışmalar var. Ama zavallı Hristiyanlar neyi kalmış ki bu zamanda? Yani neyi kalmış ki Hristiyanlar'ın böylece? Neyi Hristiyanlar'ın böylece? Evet, İncil'de kitap var ama dört İncil. Yuhanda'ya göre İncil, Meta'ya göre İncil, Luka'ya göre İncil böylece. Hani Allah İncil böylece? Ya bugün bunda kendileri biliyorlar yani tarihsel bilimsel bir kesin bir hüküm bu gerçek inci yok yeryüzünde çünkü tarihi olan bir şey araştırılınca bütün böyle aşama aşama araştırılınca ne oldu bugünkü İncil'i papazak kurulu seçti bunlar İncil dedi nereden seçtiler yüz derece İncil yazılmış kim yazdı belli değil Kurafeler, hikayeler, rüyalar, karışmış karış karış şeyler. E bugün bunu biliyorlar bunlar böylece. Bu için Hristiyanlar bugün dinli bir şey kalmamış ki, kalmamış ki bir şey kalm En Hem yıbarların Doğal Bayramlar işte böylece. İncil'den var, İncil bugün bu, İncil Doğal Bayramları. Ne olmuş? İsa Hristiyanlar 300 küsür sene. Konstantin rüya görüyor da Antalya'da bir aziz Noel kişiyi böyle efendim rüyasındakiyle filan da onu baram yapıyor mu demler. Yani efsaneler, rüyalar, hikayeler böylece dinleri bu şekilde böyle yapıyor. Da böyle bir din de Hristiyanlığı genç tatmi edemiyor mutlaka. Fıtratını doyuramıyor abi. Allah öğrettiği insanları, insana bir din ihtiyacı var böyle, inanç ihtiyacı var böyle. Gönül aç, ruhlar aç. tatmin olamıyorlar böylece. Böyle safsıta ile hikaye ile böyle bu zoraki baskılarla din olmaz tabi, olmaz. Bunun için bugün Hristiyan genç, inansız müslümanlar, Kirşele bomba işkilişeleri böylece. Zaavalara kalkıp onu bunu Müslüman yapma kalkıyorlar dışarı kalkıyorlar. Ama peki ne ölürsün Rüsten yapmaya kalkıyorsun böylece? Yani bir malum işlerimizi verir misin? Kendi verir misin? böylece? Bunun için Avrupa'nın geleceği bitmiş, bitmiş muhtemelenler. Avrupa'da işsizden başlayacak. Ahlak çökmüş, fuh çökmüş, hastalıklar başlayacak. Avrupa birbirine girecek. Birbirine girecek. Avrupa işi bitmiş muhtemelenler. Peki Yahudi ne olacak? İşte yağdı hadis var, Şerif Bukhari'de Hadis-i Şerif Bukhari'de Hadis-i Şerif Bukhari'de müslüman değil ama Filistel değil bence i̇srail Müslüman savaşı olacak. O zaman işte bu Sivirizm-i kazanacak muhteremler. Kazanacak böyle. Bunun için biz ne yapalım şu anda? Biz ülkemizde vatanımızda önce birleşelim ...Müslümanlar birbirini sevelim böyle. Yani... ...Kürdü, Efendim... ...Boştay, Lazı, Şusu, su ...Abaz'a da çekip kaldıralım bu noktaya. Elhamdülillah... inanç din bağı hep Müslümanız. İşte bu İslam bizi... ...bize bağlar böylece. Bu bağlar bize böylece. Biz Türkiye'de inşallah... ...birlik olalım, beraber olalım... ...bir güçlü olalım... ...kuvvetli olalım... Kimseye baskı da yapmayalım ama Efendi. Baskı yapmayalım böyle. Türkiye'ye parsellemeyelim. Efendim burası şöyle bir alan da buraya şu giremez. Nasıl olur muhtemelen Efendi? Sen kimsin? O milletin malı değil mi arası böyle? Kim veriyor? Sayet kiye veriyor. Böyle. Efendim işte buraya herkes giremez buraya. Buraya şunu daha edemeydi bundan böyle şey. Neden? İşte başarcı başı kapalı. Bırakalım muhtemelen bunları. ...baş da her yere girebilmeli... ...kapı yere girebilmeli... ...böylece... ...birimize karışmalıyız böylece... ...İslamı kimi tam yaşar... ...kimi yarım yaşar... ...kimi ucundan yaşar... ...kim yalnız hafif inanır... ...kim olmaz böylece... ...inanç özgürlüğü madem varsa... ...buna karışmayalım... İnanmaya da baskı yapmayalım... ...inanmaya da baskı yapmayalım... Derimler. ...namaz kılmaya da... ...karışmayalım... ...ama kılarına da karışmayalım muhtememdir. Başını açıp gidiyorlar da karışmayalım. Bu için i̇şte mahşeri Allah'a kalmıştı böylece. Ama başının kapalı... ona da karışma muhterem, Böyle millet diyarıyla soğutmayalım muhtemem Bir Birbirimize soğutmayalım. Araya fitne fesat sokmayalım böylece. Biz elhamdülillah Müslümanlar... ...Türkler biraz da şu arada, ...dünyanın en güzel yerindeyim muhtemem. Yerindeyiz böylece... Bir ne kadar güçlü olsak, ne kadar kuvvet olsak, onlar biz yalvaracaklar. Onlar bize mahkum kalacaklar. Yeter ki biz Allah'ın dinine, Kuran Kerim'e sarılalım, bizim sevgimiz inşallah. Allah inşallah mevlam bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Da bu arada bir de çok dua edelim bütün Müslümanlar için de. Allah dua edelim bire böyle Müslümanlara işlem verilen bir bilinç versin, uyanma versin Müslümanlara ve mutlaka bir birlik beraberliği de şahit muhtemelen kardeşlerim. Ne yazık ki Türkiye'mizde Müslüman arasında da bir böyle sanki böyle zıt gruplar böyle birini çekemeyen. Nasıl olur böyle? Yani bu grubu aşmalı derler. Allah sevgisine birleşmeli böyle. Peygamber sevgisine birleşmeli böyle. Din potosuna erimeliyiz. böyle. Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve din sevgisi en üstte gelmeli böyle. Din karışlığı, Allah ile kardeşlik bu grup karışlığını aşması gerekiyor böylece. Yoksa efendim bu benim grubumda, bu falan grubundan ne olacak? Hiçbir grubun dair olmazsa ne olur muhtemelen? Yeter ki Allah kul olsun işte, İslam yaşasın, suyletesini yaşasın, yetmez mi? Yeter muhtemelen kardeşlerim. Ne yazık ki günümüzde hem de yani bilinçli olması gereken Müslümanlar bunu yapar Yani grubu aşamıyor böyle. Küçük gruba girmiş araya, o kadar o dar dünyaya girmiş, durumadan liderini mevcut edecek, durmadan şiimet edecek, başka bir şey yok bu şekilde böyle şey. Ve açalım ufkumuzu bu Şu çemberi kıralım böyle şey. Allah, Peygamberi için sevelim böyle. Yine sahip çıkalım böyle. Din karışıyor. Hepsini üstten tutalım, bunlar, tutalım bunları. İşte, bize bunu yaparsak, Allah da bize yardım eder muhtemelen. Çünkü Mevlam buyuruyor Kuran-ı Kerim'inde, Esebillah, Vela teferruku Mevlam buyuruyor tefrikayı yapmayın, parçalanmayın, bölünmeyin, elan buyuruyor. Biz böyle parçalanırsa bölünürsek, Allah'ın emrine isyan edersek, Allah'ın yardım bize gelmez sevgili kardeşlerim. Aşlanın bunları, grubu aşlanın böreceğim. Olabilir tabi, sen bir grupta olabilir böreceğim. Ama amaç o grup değil, böyle. amaç din olmalı. Allah sevgisi olmalı, İslam kardeşi olmalı. Hatta öyle ki, isterse o, İslam kardeşi Çinli olsun, terimde. ister Japon olsun, ister Rus olsun, isterse Ermen olsun, İslam'a gelen İslam olsun, Ermeni olsun, her Müslüman olmadı, din onu grubumuzdaki karışımdaki hani kadar gerekiyor bunlara hepimiz. İnşallah Rabbim bize bu birini şuuru ver inşallah. Allah yardımcısı yani Lila Fatiha